En 3. mektup. Bismihi Ve emin şeyin illa yusebbihu bihanbih. Esselamu ala menittebaal huda vel malamu ala menittebaal heva onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamdine tesbih etmesin. Selam hudaya tabi olanlara. ve ikabise hevaya tabi olanlara olsun. Aziz kardeşlerim, halde istirahatımı şükürlerim, ve vesika için Adem'in müracaatını ve hal alim siyasetine karşı lakaytlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sorularınız çok tekerrür ettiğinden hem manen de benden sorulduğundan şu üç suale yeni sahip değil belki eski sahip isanıyla cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualimiz İstirahatın nasıl, halin nedir? Her cevap Cenab-ı Erham-ı Rahim'ine yüz gün şükrediyorum ki ehl dünyanın bana ettiği amina-i zulli envaa rahmete şöyle ki siyaseti terk ve dünyadan tecerbet ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekte iken ehl dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefrettiler halık rahim ve o nefri bana bir rahmete çevirdi emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzuvayı emniyetli, ihlaslı Barla dağlarındaki kalveti çevirdi. Rusya'da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Rahimin bana Barla'yı o mağara yaptı. Mağara faydasını verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Yalnız Barla'da iki üç adamda bir hamlık vardı. O hamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım, dünya istirahatını düşünüyorlar. Halbuki o ve sebebiyle hem kalbime hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ahli dünya bütün menti'lere vesika verdiği ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde bana zulüm olarak vermediler. Benim Rabbim'im, beni Kur'an'ın hizmetinde ziyade istihdam etmek ve sözler namıyla Envar Kur'aniye'yi bana fazla yazdırmak için... davdalasız bir surette beni şu gurbette bırakıp bir büyük merhamete çevirdi. Hem eh dünya dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli bir el ve şehirleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrit etti bir ülkeye gönderdi. Hiç akraba ve hemşehrilerini bir iki tanesinin üstesinde olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi. Benim Halik-ı o tecidi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp, gın bir azadı olarak kuran hakiminin Hakim'in olduğu gibi almaya vesile etti. Hem Ahl-ı Dünya, bir dayette iki sene zarfında iki adil mektup yazdığını çok gördü. Hatta şimdi bile 10 veya 20 günde veya 1 ayda bir iki misafirin sırf ahiret için yanıma gelmesini hoş hoşgörmediler. Bana zulmettiler. Benim Rabburahimim ve Halika Hakimim o zulmü bana merhamete çevirdi ki 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu şuhuru i de beni bir halvet-i mergulbeye ve bir üzmet-i makbuleye koymaya çevirdi. Elhamdulillah ala küllihal.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 Âli dünya zahiri bir sebep oldu, beni buraya getirdi. Kader-i ilahi ise sebeb-i hakikidir. Beni bu inzivaya mahkum etti. Sebeb-i zahiri zulmetti, sebeb-i hakiki ise adalet etti. Zahirisi şöyle düşündü, şu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder. Belki dünyamıza karışır ihtimaliyle beni nefledi, üç cihetle katmanlı bir zulüm etti. Kader-i ilahi ise... ''Benim için gördü ki, hakkıyla ve ihlas ilme ve din'e hizmet edemiyorum.'' ''Benim bu nefya mahkum etti. Onların bu katmanlı zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi.'' ''Madem ki metinde kader hakimdir ve o kader adildir, ona müracaat ederim? ''Zahiri sebep ise zaten bahane mev'imden bir şeyleri var. Demek onlara müracaat manasızdır.'' ''Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir espat bulunsaydı, o vakit onlara karşı da müracaat olunuzdur. Başlarını yesin. Dünyalarını tamamen bıraktım ve ayaklarına dolaştım. Siyasetlerini düz bütün terk ettiğim halde düşündükleri bahaneler, elhamlar, elbette asılsız olduğundan onları müracaatla bu evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer işleri ecnebi elimde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştahım olsaydı, değil sene, belki sekiz saat kalmayacak, tereşüh edecekti, kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir bir tek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. Dört senedir burada hak nazarette bulunuyorum. Hiçbir tereşüh görülmedi. Demek Kur'an-ı Hakim'in hizmetinin bütün siyasetlerin tevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine, tenezzüle meydan vermiyor. Adamın i müracaatının İkinci sebebi şudur ki, haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek bir nevi haksızlıktır. Bu nevi haksızlığı irtikat etmek istemem. Üçüncü soranımız, dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar nakarksın? Bu kadar safahat-ı aleme karşı kavrını hiç bozmuyorsun? Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veya korkuyor musun ki sükut ediyorsun? El cevap. Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti ben şiddetli bir surette siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzün işte hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup ben edememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak? Dünya ile ecelimden başka bir alâkam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğin yok. Riyakar bir şöhret-i ibaret olan şan ve şeref dinleviyenin muhafazasına değil. Kırılmasına yardım edeme rahmet, talga öcelim. O Halik-i elindedir. Kimin haddi var ki dahdi gelmeden onaylaşsın. Zaten izzetle mevki, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi şöyle demiş. وَنَحْرُ اُنَاسِنْ لَا تَنَسْسُطَ دَيْنَنَا لَنَا السَّبْرُ دُونَ الْعَالَم۪ينَ اَوْلُ قَبْرِ Biz öyle insanlarız ki bir orta seyiyemiz yoktur. Ya her şeyin üstünde ya da kabirte oluruz. Belki hizmet Kur'an beni hayatı, içtima'yayı, siyasiyi beşeriyeyi düşünmekten ediyor şöyle ki, hayat beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda Kur'an'ın nuruyla gördüm ki o yol bir bataklığa girdi. Münevbez ve ufunetli bir çamur içinde kafire beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selametli bir yolda gider, bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulunur. Bir kısmı ekseri o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Yüzde bir sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskü anber zannederek yüzüne, gözüne bulaştırıyor. Düşerek, kalkarak giden tabi olur. Yüzde sekseni ise bataklığı anlar. etli pis olduğunu hisseder. Fakat mütehayyirdirler. Selametli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi topuzla o sarhoş yürümisini ayırtmaktır. İkincisi bir nur göstermekle mütehayyirlere selamet yolunu iran etmektir. Ben bakıyorum ki 20 karşı 80 adam elinde topuz tutuyor. Halbuki o bir çare ve mütehagir olan 80'e karşı hakkıyla nür gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehagir adam acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldığı vakit nur dahi uçar veya söner. İşte O bataklık ise daflekkarane ve belaletlişi olan sefihane, hayatı ı ictimai-i beşeriyedir. O sarhoşlar, belaletle terezzüz eden mütemmerciklerdir. O mütehayyir olanlar, belaletten nefret edenlerdir. Fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. Onurlar ise hakait-i kuraniyedir. Nura karşı kavga edilmez. Ona karşı adalet edilmez. Sırf şeytana ve başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de. nuru u Kur'an'ı elde tutmak için Euzubillahimineşşeytan ve siyaseti Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım deyip siyaset topuzuna atarak iki elimle nura sarıldım. Gördüm ki siyaset yanlarımda hem muvafıkta hem mukalipte onların aşıkları var. Bütün siyaset yeryanlarının ve taraf birliklerin çok fevkinde ve onların garat kârâne talakkiyatlarından müberra ve sahih olan bir makamda verilen ders-i Kur'an ve gösterilen envar-ı hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve itham etmemek gerektir. Meğer dilsizliği ve zindıkayı siyaset dedi Ona taraf birlik eden insan suretinde şeytanlar olan Veya Beşar-i Hayvanlar Ola. Elhamdulillah, siyasetten Tecabüs sebebiyle, Kur'an'ın Elmas gibi hakikatlerini Propaganda-i siyaset İttihamı altında can parçalarının Kıymetini indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar Kıymetlerini Her taifenin nazarında Tarlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. Ve kâlin hamdunillahi Nebi hedana لِهَذَا وَمَا كُنَّا مِنَهْتَدْيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَدْ عُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Dediler. Bizi buna eriştiren Allah'a hamd olsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi. Biz kendiliğimizden buna enşişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. En baki, en baki Sayyid Mursif.